Onuncu kelime, wahw ala kulli şeyin kadir, yani hiçbir şey ona ağır gelemez. Daire imkanda ne kadar eşya var, o eşyaya gayet kolay vücut giydirebilir ve o derece ona kolay ve rahattır ki, inneme emruhu ide erade şeyen ile ahir ile güya yalnız emreder yapılır. Nasıl ki gayet mahir bir sanatkar, ziyade kolay bir tarzda elini işe dokundurur dokundurmaz makina gibi işler ve o sürat ve mehareti ifade için denilir ki o iş ve sanat ona o kadar musahhardır ki güya emriyle dokunmasıyla işler oluyor sanatlar vücuda geliyor öyle de kadirizül Zülcelal'in kudretine karşı eşyanın nihayet derecede musahhariyet ve itaatine ve o kudretin nihayet derecede külfetsiz ve suhultle iş gördüğüne işareten inneme emruhu ide, errade şeyen en en yapıl lehu kü feyekun ferman eder. Şu hakikati uzmanın hatsiz esrarından beş sırrını beş nüktede beyan edeceğiz. Birincisi, kudreti ilahiyeye nispeten en büyük şey, en küçük şey kadar kolaydır. Bir nevin umum efradı ile icadı, bir fert kadar külfetsiz ve rahattır. Cenneti halk etmek, bir bahar kadar kolaydır. Bir baharı icat etmek, bir çiçek kadar rahattır. Şu sırrı izafe ispat eden, haşre dair onuncu sözün ahirinde, hem melaike ve bekay ruh ve haşre dair yirmi dokuzuncu sözde, haşir meselesinde, ikinci esasın beyanında zikredilen, nuraniyet sırrı, şeffafiyet sırrı, Mukabele sırrı, müvazene sırrı, intizam sırrı, itaat sırrı, altı temsil ile ispat edilerek gösterilmiştir ki kudreti ilahiyeye nispeten, yıldızlar, zerreler gibi kolaydır. Hadsiz efrat, bir fert kadar külfetsiz ve rahatça icat edilir. Madem o iki sözde bu altı sır ispat edilmiş, onlara havale ederek burada kısa keseriz. İkincisi, Kudret ilahiyeye nispeten her şey müsavi olduğuna delili katı ve bürhanı saati şudur ki hayvanat ve nebatatın icadında gözümüzle görüyoruz hatsiz bir sehavet ve kesret içinde nihayet derecede bir itkan bir hüsnü sanat bulunuyor hem nihayet derecede karışıklık ve ihtilat içinde nihayet derecede bir imtiyaz ve tefrik görünüyor hem nihayet derecede mevzuliyet ve büsat içinde Nihayet derecede sanatça kıymetdarlık ve hilkatça güzellik bulunuyor. Hem nihayet derecede sanatkârane bir surette çok cihazata ve çok zamana muhtaç olmakla beraber gayet derecede suhuletle ve süratle icad ediliyor. Adeta birden ve hiçten o mucizatı sanat vücuda geliyor. İşte bilmişahede her mevsimde ruhi zeminde gördüğümüz bu faaliyeti kudret. Kat'i endelalet eder ki şu ef'alin menbaı olan kudrete nispeten en büyük şey en küçük şey kadar kolaydır ve hadsiz efradın icadı ve idareleri bir fert kadar rahatça icat ve idare edilir. Üçüncüsü şu kainatta şu görünen tasarrufat ve ef'al ile hükmeden sani kadirin kudretine nispeten en büyük kül en küçük cüz kadar kolay gelir. Efratça kesretli bir külliyenin icadı bir tek cüz'inin icadı kadar suhuletlidir. ve en adi bir cüz'i de en yüksek bir kıymet-i sanat gösterilebilir. Şu hakikatin sırrı hikmeti üç membadan çıkar. Evvela imdad-ı saniyen sâniyen vahdetten, sâlisen tecellî-i ehadiyetten. Birinci menba olan imdad-ı vahidiyet. Yani her şey ve bütün eşya, bir tek zatın mülkü olsa, o vakit vahidiyet cihetiyle her bir şeyin arkasında, bütün eşyanın kuvvetini tahcid edebilir. Ve bütün eşya, bir tek şey gibi kolayca idare edilir. Şu sırrı, şöyle bir temsil ile fehme takrib için deriz. Mesela, nasıl ki bir memleketin tek bir padişahı bulunsa, o padişah o vahdeti saltanat kanunu cihetiyle, her bir neferin arkasında bir ordu kuvveti maneviyesini tahşid edebilir ve edebildiği için o tek nefer bir şahı esir edebilir ve şahın fevkinde padişahı namına hükmedebilir. Hem o padişah vahidiyeti saltanat sırrı ile bir neferi ve bir memuru istihdam ve idare ettiği gibi bütün orduyu ve bütün memurlarını idare edebilir. Güya vahidiyeti saltanat sırrıyla herkesi her şeyi bir ferdin imdadına gönderebilir. Ve her bir ferdi bütün efrat kadar bir kuvvete istinat edebilir. Yani ondan medet alabilir. Eğer o vahidiyeti saltanat ipi çözülse ve başı bozukluğa dönse, o vakit her bir nefer, hadsiz bir kuvveti birden kaybedip, yüksek bir makamı nüfuzdan sukut eder, adi bir adam makamına gelir ve onların idare ve istihdamları, efrat adedince müşkilat peydâ eder. Aynen öyle de, وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْعَعْلَىَ Şu kâinatın sâni'i vahid olduğundan, her bir şeye karşı, bütün eşyaya mütevecih olan esmayı tahşid eder ve nihayetsiz bir san'atla, kıymetdar bir surette icat eder. Lüzum olsa, bütün eşya ile bir tek şeye bakar, baktırır. Medet verir ve kuvvetli yapar. Ve bütün eşyayı dahi o sırrı ile bir tek şey gibi icat eder, tasarruf eder, idare eder. İşte şu imdad-ı vahidiyet sırrı iledir ki, şu kainatta nihayet derecede mebzuliyet ve ucuzluk içinde, nihayet derecede san'atça ve kıymetçe yüksek ve ali bir keyfiyet görünüyor. İkinci menba olan yüsr Vahdet, yani birlik ile bir merkezde, bir elden, bir kanunla olan işler gayet derecede kolaylık veriyor. Müteatit merkezlere, müteaddit kanuna, müteatit ellere dağılsa müşkilat meydana eder. Mesela nasıl ki bir ordunun bütün neferatının bir merkezden, bir kanunla, bir kumandan-ı azam emriyle esasıatı teciziyeleri yapılsa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 hem bir ağacın meyvelerine vahdet noktasında bir merkeze, bir kanuna, bir köke istinaden maddi hayatiye verilse binler meyveler tek bir meyve gibi kolay olur. Eğer her bir meyve ayrı ayrı merkeze rapt edilse ve ayrı ayrı yerden mevattı hayatiyeleri gönderilse her bir meyve bütün ağaç kadar müşkilat meydana eder. Çünkü bütün ağaca lazım olan mevattı hayatiye her bir meyve için dahi lazımdır. İşte şu iki temsil gibi: Valillahil Metelul Ala, şu kainatın saniği, vahidi ehad olduğu için vahdetle iş görür ve vahdetle iş gördüğü için bütün eşya bir tek şey kadar kolay olur. Hem bir tek şeyi sanatça bütün eşya kadar kıymetli yapabilir ve hatsiz efradı gayet kıymetli bir surette icat ederek şu görünen hatsiz mevzuliyet ve nihayetsiz ucuzluk lisanı ile cudu mutlakını gösterir ve hadsiz sehavetini ve nihayetsiz hallakiyetini izhar eder. Üçüncü menba olan tecelli ehadiyet yani sani zülcelal cisim ve cismani olmadığı için zaman ve mekan onu kayıt altına alamaz ve kevnü mekan onun şuhuduna ve huzuruna müdahale edemez ve vesait ve ecram onun fiiline perde çekemez. Tevecühünde tecezzi ve inkısam olmaz. Bir şey bir şeye mani olmaz. Hadsiz ef'ali bir fiil gibi yapar. Onun içindir ki bir çekirdekte koca bir ağacı manen dercettiği gibi bir alemi bir tek fertte de dercedebilir. Bütün alem bir tek fert gibi desti kudretinde çevrilir. Şu sırrı başka sözlerde izah ettiğimiz gibi deriz ki Nasıl ki nuraniyet itibariyle bir derece kayıtsız olan güneşin timsali her bir cilalı parlak şeyde temessül eder binlerle milyonlarla ayneler nuruna mukabil gelse bir tek ayna gibi inkısab etmeden bizzat her birinde cilve-i misaliyesi bulunur eğer aynenin istidadı olsa güneş azametiyle onda asarını gösterebilir bir şey bir şeye mani olamaz Binler bir gibi ve binler yere bir yer gibi kolay girer. Her bir yer binler yer kadar o güneşin cilvesine mazhar olur. İşte velillahil metelul ala şu kainat sani izül nur olan bütün sıfatı ile ve nurani olan bütün esması ile tevecüh ehadiyet sırrıyla öyle bir tecellisi var ki hiçbir yerde olmadığı halde her yerde hazır ve nazırdır teveccühünde inkısam olmaz aynı anda her yerde külfetsiz müzahemesiz her işi yapar İşte şu imdad-ı vahidiyet ve yusr vahdet ve tecelli ehadiye sırrıyladır ki bütün mevcudat bir tek saniye verildiği vakit o bütün mevcudat bir tek mevcut gibi kolay ve suhûletli olur ve her bir mevcut üstün sanatça bütün mevcudat kadar kıymetli olabilir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 İşte şu sırdandır ki, ehli felsefenin en ziyade ileri gidenleri olan sofistayiler, tarikat haktan yüzlerini çevirdiklerinden küfür ve dalâlet tarikına bakmışlar, görmüşler ki, şirk yolu tarikat haktan ve tevhid yolundan yüz bin defa daha müşkilatlıdır, nihayet derecede makuldür. Onun için bilmecburiye, her şeyin vücudunu inkar ederek akıldan istifa etmişler. Dördüncüsü şu kainatta şu görünen ef'al ile tasarruf eden zatı ı Kadîr'in kudretine nisbeten, cennetin icadı, bir bahar kadar kolay ve bir baharın icadı, bir çiçek kadar kolaydır. Ve bir çiçeğin mehasini san'atı ve letaif-i hilkati, bir bahar kadar letafetli ve kıymetli olabilir. Şu hakikatın sırrı üç şeydir. Birincisi, sanideki vücub ile tecerrüt. İkincisi, Mahiyetinin mübayeneTİ ile Ademi takayüt, üçüncüsü Ademi tahayyüz ile Ademi tecezidir. Birinci sır, vücut ve tecerrüdün hadsiz kolaylığa ve nihayetsiz suhulete sebebiyet vermeleri gayet derin bir sırdır. Onu bir temsil ile fehme taklib edeceğiz. Şöyle ki, vücut mertebeleri muhteliftir ve vücut alemleri ayrı ayrıdır. Ayrı ayrı oldukları için Vücutta rüsuhu bulunan bir tabakay vücudun bir zerresi o tabakadan daha hafif bir tabakay vücudun bir dağı kadardır ve o dağı istiab eder. Mesela alemi şehadetten olan kafadaki hardal kadar kuvve-i hafıza alemi manadan bir kütüphane kadar vücudu içine alır. Ve alemi hariciden olan tırnak kadar bir ayna vücudun alemi misal tabakasından koca bir şehri içine alır ve o alemi hariciden olan o aine ve o hafızanın şuurları ve kuvve-i icadiyeleri olsaydı bir zerrecik vücud-u haricileri kuvvetiyle o vücud-u manevi'de ve misali'de hadsiz tasarrufat ve tahavvülat yapabilirlerdi. Demek vücut rüsuh meydana ettikçe kuvvet ziyadeleşir. Az bir şey çok hükmüne geçer. Hususan vücut rusuhu tam kazandıktan sonra Maddeden mücerret ise kayıt altına girmezse o vakit cüzi bir cilvesi sair hafif tabakatı vücudun çok alemlerini çevirebilir. İşte Vallillahil Metelul Ala şu sani izül celali vacibül vücuttur. Yani onun vücudu zatidir, ezelidir, ebedidir, ademi mümteniidir, zebali muhaldir ve tabakat vücudun en rasihi en esaslısı, en kuvvetlisi, en mükemmelidir. Sair tabakatı vücut, onun vücuduna nisbeten gayet zayıf bir gölge hükmündedir. Ve o derece vücudu vacip, rasik ve hakikatlı ve vücudu mümkünat o derece hafif ve zayıftir ki, mühiddini arabi gibi çok ehlî tahkik, sair tabakatı vücudu evham ve hayal derecesine indirmişler. La mevcude illahu demişler. Yani vücudu vacibe nispeten başka şeylere vücut denilmemeli. Onlar vücut ünvanına layık değillerdir diye hükmetmişler. İşte vacibül vücudun hem vacip hem zati olan kudretine karşı mevcudatın hem hadis hem arizi vücutları ve mümkinatın hem kararsız hem kuvvetsiz sübutları elbette nihayet derecede kolay ve hafif gelir. Bütün ruhları haşr-ı azamda ihya edip muhakeme etmek bir baharda belki bir bahçede belki bir ağaçta haşr-ı neşrettiği yaprak ve çiçek ve meyveler kadar kolaydır. İkinci sır. Mübayyenet-i mahiyet ve adem-i takayyüdün kolaylığı sebebiyeti ise şudur ki sani kainat elbette kainat cinsinden değildir. Mahiyeti hiçbir mahiyete benzemez. Öyleyse. Kâinat dairesindeki manialar, kayıtlar, onun önüne geçemez. Onun icraatını takkit edemez. Bütün kâinatı birden tasarruf edip çevirebilir. Eğer kâinat yüzündeki görünen tasarrufat ve ef'al, kâinata havale edilse, o kadar müşkilat ve karışıklığa sebebiyet verir ki, hiçbir intizam kalmadığı gibi, hiçbir şey dahi vücutta kalmaz. Belki vücuda gelemez. Mesela.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 Mertebe itibariyle zabitlik mahiyetini haiz olan bir zabite havale edilse hem sanat kolay olur hem tedbir ve idare suhuletli olur çünkü taşlar ve neferler birbirine mani olurlar usta ve zabit ise manisiz her noktaya bakar idare eder İşte velillâil meselül âlâ vacibül vücudun mahiyeti kutsiyesi <gülüyor> mahiyat mümkinat cinsinden değildir Belki bütün hakikî kainat o mahiyetin esma-i hüsnasından olan Hak isminin şualarıdır. Madem mahiyeti mukaddesesi hem vacibül vücuttur hem maddeden mücerrettir hem bütün mahiyata muhaliftir, misli misali mesili yoktur. Elbette o zat-ı zülcelal'in o kudret ezeliyesine nispeten bütün kainatın idaresi ve terbiyesi bir bahar, belki bir ağaç kadar kolaydır. Haşr-ı azam ve dar-ı ahiret, cennet ve cehennemin icadı, bir güz mevsiminde ölmüş ağaçların, yeniden bir baharda ihyaları kadar kolaydır. Üçüncü sır, Adem-i tahayyüz ve Adem-i nihayet derecede olan kolaylığa sebebiyet vermelerinin sırrı ise şudur ki, madem sâni kadir mekandan münezzehtir, Elbette kudretiyle her mekanda hazır sayılır. Ve madem tecezzi ve inkısam yoktur, elbette her şeye karşı bütün esması ile müteveccih olabilir. Ve madem her yerde hazır ve her şeye müteveccih olur, öyle ise mevcudat ve vesait ve ecram onun ef'aline mümanat etmez, tavik etmez, belki hiç lüzum yok. Farazalı olsa elektriğin telleri gibi ve ağacın dalları gibi ve insanın damarları gibi eşya vesile-i teshilat ve vasıta-i hayat ve sebebi sür'ati ef'al hükmüne geçer. Tavik, takyit, men ve müdahale şöyle dursun, belki teshil ve tesri ve isale vesile hükmüne geçer. Demek Kadir-i Zülcelal'in tasarrufatı kudretine her şey itaat ve inkiyat cihetinde ihtiyaç yok. Eğer ihtiyaç olsa kolaylığa vesile olur. Elhasıl, hasıl. Kadir külfetsiz, mualecesiz, süratle, suhuletle her şeyi o şeye layık bir surette halk eder. Külliyatı cüz'iyat kadar kolay icad eder. Cüz'iyatı külliyat kadar sanatlı halk eder. Evet, külliyatı ve semavatı ve arzı halk eden kimse semavat ve arzda olan cüz'iyatı ve efrad-ı zihayatiyeyi halk eden elbette yine odur ve ondan başka olamaz. Çünkü o küçük cüz'iyat, o külliyatın meyveleri, çekirdekleri, misale musakgarlarıdır. Hem o cüz'iyatı icat eden kim ise cüz'iyatı ihata eden unsurları ve semavat ve arzı dahi o halk etmiştir çünkü görüyoruz ki cüz'iyat külliyata nispeten birer çekirdek birer küçük nüsha hükmündedir öyle ise o cüz'ileri halk eden zatın elinde anaasırı külliye ve semavat ve arz bulunmalıdır ta ki hikmetinin düsturları ile ve ilminin mizanları ile o külli ve muhit mevcudatın hülasalarını manalarını Nümunelerini o küçücük misale musakkarlar hükmünde olan cüziyatta dercede bilsin. Evet, acayip bir sanat ve garayi bir hilkat noktasında cüziyat külliyattan geri değil, çiçekler yıldızlardan aşağı değil, çekirdekler ağaçların madununda değil. Belki çekirdekteki nakş-ı kader olan manevi ağaç, bağdaki nesci kudret olan mücemsem ağaçtan daha acıbdır ve hilkatı insaniye hilkatı alemden daha aciptir. Nasıl ki bir cevheri ferd üstünde esir zerratıyla bir Kur'an-ı hikmet yazılsa, semavat yüzündeki yıldızlarla yazılan bir Kur'an-ı azametten kıymetce daha ehemmiyetli olabilir. Öyle de çok küçük cüziyatlar var. Mucizatı san'atça külliyattan üstündür. Beşincisi, sabık beyanatımızda İcadı mahlukatta görünen hadsiz kolaylık, gayet derecede çabukluk, nihayetsiz sürat ef'al, nihayetsiz suhûletle icadı eşyanın sırlarını, hikmetlerini bir derece gösterdik. İşte şu nihayetsiz sürat ve hadsiz suhûletle vücudu eşya ehli hidayete şöyle kat'î bir kanaat verir ki, mahlukatı icat eden zatın kudretine nispeten cennetler baharlar kadar Baharlar bahçeler kadar, bahçeler çiçekler kadar kolay gelir. Ma'hal kukum ve la ba'tukum illa ka nefsin vahide sirriyle. beşerin haşr neşri bir tek nefsin imate ve ihyası gibi suhuletlidir. İn kānet illa sayhatan vahide ten idahum cem'u ledeyna muhtarun tasrihiyle. Bütün insanları haşırda ihya etmek İstirahat için dağılan bir orduyu bir boru sesiyle toplamak kadar kolaydır. İşte şu hatsiz sürat ve nihayetsiz suhulet, bil bedah'e kudreti saniin kemaline ve her şey ona nispeten kolay olduğuna delili kat'î ve bürhani yakînî olduğu halde, ehli daleletin nazarında sâni'in kudretiyle eşyanın teşkil'i ve icadı ki vücut derecesinde suhuletlidir, bin derece muhal olan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 Nihayetsiz muhalat kapısını açar. Çünkü o halde, sani âleme lazım olan nihayetsiz kudret ve muhit ilim gibi evsafı ı kemal, her mahlukun her zerresine verilmek lazım gelir, ta kendi kendine teşekkül edebilsin.